Auzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittaba'hu biihsan le yumnidîn. Amma ba'd. Müddessir suresini bugün bitireceğiz Allah nasip edersin inşallah tefsirini. Daha doğrusu bitirmeye gayret edeceğiz. İnşallah tamamlarız. Hatırlatmak için geçen hafta olmayanlar için hem de bilgileri tazelemek adına en son ki ayette Allah subhanehu ve teala cehennemin bekçilerinden bahsetmişti tis atı aşar demişti 19 tane bekçisi vardı cehennemin ve ardından bu sayının cehennemdeki bu kadar bekçinin sayısının az olmasını kafirlerin aklının bunu almamasını kafirler için bir fitne olduğunu Allah'ın bunu diledi, bununla dilediklerini saptırdığını ve dilediği, iman verdiği kullarının da imanını arttırdığını Allah ifade etmişti en son ayette. Şimdi Allah Azze ve Celle en son ayetin son kısmında demişti ki Rabbinin ordusunu ancak Rabbim bilir. Bu ancak hatırlayıp ibret alanlar için bir zikirdir demişti. Sonra diyor ki Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala 32. ayette Kelle vel kamar hayır kella hayır yemin ederek söylüyor yani bu Arapçada bir dikkati toplamak adına bir ifadedir kullanılan kella kesinlikle öyle değil vel kamar, kamar ay demek Arapça Allah yemin ediyor kamara yemin ediyor daha önce de söylemiştik defalarca biz mahlukat üzerine yaratılmışlar üzerine yemin edemeyiz bunun adı şirk olur bunun adı şirk olur küçük şirktir Allah'tan başkasının adına yemin etmek insanların ve cinlerin yemin etme uslubu Allah adına yemin etmektir o da vallahi, billahi ve tallahidir. üç şekilde olur Allah azze ve celle ise yarattıkların üzerine yemin eder Allah dilediğin üzerine yemin eder Allah aya yemin ediyor vel kamar vel leyli izâ adbar aya yemin olsun döndüğünde de geceye yemin olsun ve subhî izâ asfar sabah seher vakti artık güneş çıktığı sarılaştığı zaman da sabah olduğunda da o sabaha yemin olsun diyor Allah azze ve celle li ihtel kubar nezîran lil beşer innehâ li kubar neziren lil Şimdi bu ayetler üzerinde duracağız Allah nasip ederse. Allah azze ve celle diyor ki bu beşere bir korkutmadır. Arapça nezir Türkçe'de geçmiş nezir derler. isim olarak koyarlar. Korkutan demektir Arapça. Allah azze ve celle Subhanahu ve Taala diyor ki burada bu beşere bir korkutmadır. Allah Subhanahu ve Taala insanları korkutmuştur. Cinleri de ama maalesef bugün din anlatan insanlar sadece müjdeliyorlar. İyilik yap cennete gir. Her türlü küfürü işle, her türlü her türlü şirki işle, her türlü haramı işle bir yetimin kafasını okşa cennete gir. Sır kapılarında işte o üçüncü boyut diye yaptıkları dizilerde dikkat eder iseniz dikkat eder iseniz göreceksiniz ki. Her türlü küfrü, şirki, haramı işleyen adam sadece bir yetimin başını okşamakla bir de ahiret tablosu gösteriyorlar cennete giriyor. Yaptıkları tek şey insanları müjdelemek. Hatta bu dinler arası diyalo öyle bir yansıttılar ki oraya sır kapısının bir bölümünde Hristiyan bir kadın cennete giriyordu yaptığı iyilikten dolayı. Yani dinler arası diyalog gibi o şirki, küfrü o sır kapısına dahi ne yapmışlar enjekte etmişler. Ve Az önce ifade ettiğim gibi Allah Azze ve Celle sadece müjdelemez Allah Azze ve Celle kullarını ne yapar korkutur. Kullarından da diğer davet yaptığı e, müşrik olan cahili ehli olan insanları da korkutmalarını Allah Subhanahu ve Teala ne yapar talep eder ve ister. Dolayısıyla bununla alakalı Kur'an ve sünnetteki korkutan naslara bakacağız inşallah. Bakın sünnetten birkaç örnek vererek inşallah devam edeceğiz nasihete. Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği bir hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Adî Hatem'den gelen rivayette diyor ki: "Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "İttakunnâra." Dedi ki: Ateşten, cehennemden korkun. Fe aş ve aşah thumma kâl. Haşyet duydu, korktu, ürperdi. Sonra gene dedi ki: "İttakunnâra." Cehennemden, ateşten korkun. Thumma ârada ve aşah thalâsan. Sonra sustu. Ardından haşet duydu, korku geldi içerisine. Üç kere tekrar etti. İttakun nara. Cehennemden korkun. Ateşten korkun. Wanenne ennehu yanzuru ileyha. O kadar söyledi ki zannettik ki şu anda cehennemi görüyor peygamber Aleyhissalatu vesselam. Onun korkusundan bu kadar söylüyor. İttakun nara, ittakun ara. Ateşten korkun, cehennemden korkun, cehennemden korkun. Sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam dedi ki ثُمَّ قَالْ اِتَّقُ Ateşten sakının وَلَوْ بِشَقِّ temratin. Bir hurma tanesiyle bile olsa ateşten kendinizi koruyun, sakındırın. فَمَلَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِّمَةٍ طَيِّبَةٍ Yani harcayacak, Allah yolunda infak edecek hurma bulamaya o kadar bile fakir olan bir adam varsa en azından diyor güzel sözle cehennemden kendisini sakındırsın. Güzel söz. İnsanlardan dil ezasını çekmek. İnsanlar hep birbirlerine dilleriyle eza ederler. Yani bir şeyi anlatırken karşı tarafı kalbini kazanarak yapıcı olarak konuşmak da bir usluktur. Yakıp yıkıp aynı şeyi anlatıyorsunuz ha. Yakıp yıkıp kalpleri parçalayıp anlatmak da bir usluktur. Kim mümini kırarsa Kabe'yi yıkmış gibidir diyor bir hadiste. Müminin kalbini kıran kabe yıkmıştır. Ama Müslümanım diyen insanlar birbirlerinin çok rahat dilleriyle kalplerini kırabiliyorlar. Allah'tan korkmuyorlar bu konuda. Halbuki infak edip ateşten koruması lazımdı kendini. En azından güzel kelimeyle korusun kendini. En azından dil ezasını çeksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari rivayet ettiği hadiste <gülüyor> diyor ki El muslimu men selim el min lisanihi Yedi. Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. El ve dil. Kimse kimsenin elinden ve dilinden emin değil bu. Niye kimse dilini tutamıyor? Resulullah tuttu. İmsik hada ya abadar dedi. Bunu tut ya Ebu Zer. Şu dilini tuttu. Bunu tut. Şüphesiz insanları cehenneme yüzü üstü süren şey şu dilleridir. Dillerinin kazandığı akıbetlerdir. Çok konuşmayı marifet olarak anlatan bir cahiliye toplumda yaşadığımız için o cahili ahlak hala bizde devam ediyor. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam başka sahibi hadiste iki çenesi arasındaki ile iki bacağı arasındakini bana garanti edene ben de cenneti garanti ederim diyor. İnsanı cennete veya cehenneme sokacak iki organ burası. Çünkü zina öyle bir pislik ki insan zina ettiği zaman şu iki bacağı arasındaki organını helale değil de harama koyduğu zaman ateşe, Nasıl köz olan bir ateşin üzerine su attığınızda cos diye böyle söner, işte imanı böyle söndürür zina. O yüzden şeytan devlet kurar kurmaz ilk işi zinayı teşvik etmek oluyor. Ki yeryüzündeki bütün devletler şu anda şeytanların devletleri. O devletlerde keraneler, vergi verdin mi açık kapısı ardına kadar hatta kapısına polis koyuyorlar bir de öldümü mü şehit deyip cennete koyuyorlar o polisleri. Artı billboardlara işte metrobüslere... Ondan sonra e, sokakta gördüğünüz reklam tabelalarına alakasız alakasız ürünlerde kadın koyuyorlar. Amaçları ne? Zinayı teşvik edip imansız, dinsiz bir topluluk yaratıp oluşturma. Ve bunu da zaten çok ciddi bir oranda başarmış durumda kafirler. Bununla beraber bir de şu değil. İşte insanları bu iki tane şeyden korkutmak lazım. Sürekli. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun. An Enes radiyallahu anhu kal. Enes dedi ki. Halen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallam dedi ki: Ya ma'şaral muslimin ey Müslümanlar topluluğu, irğabu fîmâ rağhabakumullah fîhi ve vehzerû ey Müslümanlar topluluğu Allah'ın istediği şeyleri isteyin. Allah azze ve celle'den sakının ona karşı gelmekten, isyan etmekten. Ve hafû mâ havvafakumullah bihi min azâbihi ve ikâbihi. Allah'ın size azabını ve cezasını getirecek şeylerden korkun. Omin cehennem. Cehennemden korkun. Fe inneha law kanat min el cenneti ma'akum fi'd dunya fi fi dünya kumulleti entum fiha hallatha Eğer diyor dünyada sizin ahiretteki cennetinizden bir parça olsaydı sizin yaşadığınız dünyanızda sizin diyor bütün dünyanız size çok tatlı gelecekti. Yani bütün meşakkatlerine, zorluklarına rağmen. Wa laukhanet kitratun minen nari ma akum fi dünya kumuletien tum fiha. Eğer cehennemden de sadece bir parça şu yaşadığınız dünyaya inseydi, yaşadığınız dünyada var olsa idi, ha haleykum. Bütün dünya size pis olacaktı, necis olacaktı. Bütün dünya size içinden çıkılmaz bir burham haline gelecek. Cennet ve cehennem misali bu olduğu için Resulullah bunlarla bizi cehennemden sakınıp cenneti istemeyi ne yaptı? Teşvik etti. İmam Beyhaki bunu sünnetinde tahric etmiş. Gene an Ebu Hureyre radiyallahu anhu. Müslümin rivayetidir bu hadiste. Ebu Hureyre'den geliyor. Lema hadi hâzi'il âyeh. Ne zaman ki bu ayet nazil oldu diyor. Ayette şu. Enzir aşiretekel akrabin. Yakın olan akrabanı uyar, korkut. Fakat Nabi Sallallahu Alaihi bu ayet indikten sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki: Ya Beni Kab İbnul Loei'in, Ey Loei'inin oğlu Kabın çocukları. Bu bir kabile o dönemde. Rasulullahın Aleyhisselatü Vesselamın yaşadığı Mekke'de insanlar kabile kabile yaşıyordu. Kab İbni Loei'inin çocukları vardı. Bir kabileydi aşiretti bunlar. Enqidu enfusakum kun min Nefislerinizi ateşten cehennemden koruyun. Ya Beni Murra ibni Ka'b. Ey Ka'b'un oğlu Murra'nın çocukları. Enkizu Enfusa minan Nefislerinizi ne yapın? Ateşten koruyun. Ya benî Abdushamsin. Güneşin kulu demek müşrikler o dönemde böyle isimler koyuyorlarmış. Bunlar caiz değil ama Resulullah o kavim öyle hitap edildiği için onlara böyle sesleniyor. Bugün aynısını yapan kim var? Şiiler var. Abdul Hüseyin diye isim koyuyorlar. Hüseyin'in kulu diye. Abdul Mehdi diye isim koyuyorlar. Mehdi'nin kulu diye isim koyuyorlar. Irak'ın bakanlarından birinin adı Abdul Mehdi, Şii bakanlarından biri. Böyle isimler küfürdür, konamaz. O zamanki müşrikler de yapıyordu. Onların bugünkü torunları da yapıyorlar. Resul Aleyhissalatu onlara da diyor. Nefsinizi ateşten korayın. Ya Abdimanaf ya Beni Haşim ''Ya Beni Abdülmuttalip'' hepsine tek tek nida edip nefislerinizi ateşten koruyun dedikten sonra ''Ya Fatıma bint Muhammed'' Ey Muhammed'in kızı Fatıma ''Enkidhi nefseke minen nari'' ''Nefsini cehennemden koru'' ''Fe inni la emliku lakum minallahi şey'a'' ''Ben hiçbirinize kıyamet günü Allah'ın katında hiçbir fayda sağlayamam'' dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslümin bu rivayetinde. Yine Tabarani'nin tahric ettiği başka bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ulbu'l cennete juhdakum ve harbu minen nar Çabanızla, gayretinizle cenneti isteyin ve gene çabanızla ve gayretinizle ateşten kaçın. Fe innel cennete la yanamu talibuha ve inen nar <gülüyor> la muharibuha. Cennet onu isteyen için uyumaz, hazır bekliyor yani. Cehennem de oraya gelecek kişi hakkında da uyumaz onu bekler. Ve innel ahirete'l yevmu mahfufetun bil makarihi ve innel cennete yevmu mahfufetun bil makarihi. Diyor ki cennet bugün kerih görülen şeylerle çevrilmiştir. Ve inned dunya mahfufetun bil lezzati ve'ş şehavat. Cehennem ise nefse ve şehvete hoş gelen, lezzetli gelen şeylerle çevrilmiştir. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve ولا تلهينكم عن الاخره Sakın dünyanın bu nimetleri ve benzer lezzet ve şehvetlerine kapılıp da kendinize ahiretten alıkoymayın diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Ahmed Kitabuz Zühd'ünde şu rivayeti tahric etmiş. Ebul Ceza Ebul Cevzi dedi ki diyor: Lev valleytu min emrin nase şey'en ittakaztu minaran ale't tariqi. Eğer diyor insanların başına imam olsaydım, emir olsaydım, bana emirlik verilseydi yollara diyor minareler kurdururdum ve orada diyor insanlar koyardım yunaduna finnasi insanlara nida etsinler diye. Onların nidası da ennar annar ennar olsaydı diyor. Yani cehennem cehennem cehennem. İnsanlara sürekli bunu hatırlatsaylar diyor. Yollara dikseydik böyle kuleler de insanlara hep cehennemi hatırlatıp hep insanlar Cehennemle korkutsal çünkü fıtratta bu korku var. Allah bu korkuyu fıtrata koymuş. Fıtratı hatırlatacak bir şeyler lazım. Emri bil Maruf'u bu şekilde yapmak lazım. Netice itibariyle böyle bir Emri bil Maruf'la da insan haramlardan ve küfürlerden Allah gazaplandıracak şeylerden ne yapabilir? Sakınabilir. Buna benzer bir söz de Malik İbni Dinar'dan e, Ahmet bin Hambel'in oğlu Abdullah tarafından gene sünneninde rivayet edilmiştir. Allah Azze ve Celle hakkıyla ateşten sakınanlardan kılsın. En ufak bir hurma tanesiyle de olsa, güzel sözle de olsa, bir Müslümana tebessüm etmekle de olsa, ne olursa olsun her an her dakika kendini ateşten koruma bilinciyle yaşayan Müslümanlardan kılsın. Boş kaldınız, oturuyorsunuz, benim kendimi cehennemden kurtaracak bir şeyler yapmam lazım. Subhanallah, velhamdülillah, vallahu akbar. Hepsi bir zikirle la ilahe illallahü vahdehu la şerikale lehul mülkü ve lehül hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir. Zikir bitti. İnsanlarla konuşmam lazım. Bir hacetim, ihtiyacım gereği konuşurken sadece Allah'ın sözünden konuş, Resulünün sözünden veya alimlerin nasihatlerinden konuşmak gene nefsini cehennemden kurtaracak başka bir şey. Yani Müslüman hayatının her anında, oturduğu, kalktığı, konuştuğu her anda, her dakikada kendini cehennemden azad ettirecek amelleri yapmak ile kendini mükellef kılmalı bu noktada uyanık olmalıdır sevgili kardeşlerim. Devam ediyoruz. Kaldığımız ayetten. O da 37. ayet Müddessir suresi. Limen sha aminkum ayyet taqaddama au yeta'ahhar. Sizden dileyenler hani bu bir korkutmadır demişti ya önceki ayette. Amen ayyet taqaddama au yeta'ahhar. Yani öne geçenler ve geride kalanlara takibi hatırlatma olsun. Öne geçenler müfessirler diyorlar ki, hayır ve takvada Allah'a itaat eden, Allah Azze Ve Celle'nin emrettiği şekilde yaşayanlar, elvuyate akkar ifadesi de geride kalanlardan kast edilenler de fasık Müslümanlar ve kafirlerin genelidir demişler. Fasık Müslümanlar. Ve kafirlerin genelidir. Allah Azze ve Celle bu cehennemi ve cehennemin keyfiyetini anlatıyor ki bu taifelerin her biri Allah'tan korkup sakınsın, isyan etmesinler. Kullu nefsin bima kesebet rahine. Tabii bu ayeti anlatmadan önce şu hadiste vurgulamak gerek yeri gelirken bir hadisi şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam meleklerden bahsediyor ki arşı taşıyan melekler meleklerin en büyüklerindendir. Arşı taşıyan melekler, arşı taşıdıkları zaman i̇bn Abbas diyor ki, sizin diyor 24 saatiniz Allah katında 12 saattir diyor. Yani 48 saat Allah katında 24 saattir. Ve diyor her gün ameller Allah'a arz edilir. Pazartesi, perşembe arz edilir haftada günlük de arz edilir ameller. Yani kuldan yükselen itaat, kuldan yükselen masiyet olabilir, günah olabilir. Artık kul ne sunduysa bugün Rabbine. Allah Azze ve Celle diyor. Subhanehu ve Teala'ya iyi ameller arz edildi. E, Allah subhanehu ve Taala, isyanlar, fısklar, şirkler, zulümler arz edildiği zaman Allah gazaplanır. Öyle gazaplanır ki, öyle kızar ki Allah Azze ve Celle. Arşı taşen melekler bunu hissederler. Arşın ağırlığını hissederler. Ve diyor bütün gök ehli o anda Allah'ı zikretmeye başlarlar diyor. Bütün gök ehli. Gökte de geçen hafta meleklerin adedi kaç taneydi hadiste? Her dört parmakta bir bir melek olmasın ki ya ruku ediyor ya secde ediyor ya da namaza, namazdaki gibi kıyamda duruyor. Gök, bütün gök böyle meleklerle dolu. Bu kadar melek aynı anda Allah subhanahu wa ta'la zikredip ibadet etmeye, itaat etmeye başlıyor Allah'ın gazabı gitsin diye. İşte o arşı taşıyan melekler. O amelleri taşıyan melekleri görünce diyorlar ki bunlar nedir? Diyorlar ki bunlar yeryüzünde yaşayan insanlar ve cinler diye iki taife var. Onların kötü amelleridir. Allah'a olan isyanlarıdır diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o taşı arşı taşıyan meleklerin diyor büyüklüğü şu kulak memesiyle omuzun arası insanda ne kadar mesafedir? Onlarda diyor bir atlının onlarca sene Yol gideceği kadar büyüktür aradaki mesafe, o kadar büyük varlıklar yani. O varlıklar sorarlar, derler ki o insanlar o kadar mı büyükler de Allah'a isyan ediyorlar. Hani ne kadar büyükler ki Allah'a karşı kendilerini kibirli ve güçlü zannedip de Allah'a isyan edebiliyorlar. Allah diyor ateşe ne kadar da dayanıklısınız diyor ayette hani taçuben yani. Ne kadar da ateşe meydan okumaya çok meraklısınız. Yani halbuki o ateş sizi parçalayacak, yok edecek yani. Allah Azze ve Celle Subhanahu wa Teala Mekki surelerin her birinde cehennem ve cehennemin keyfetinden bahsedip müşrikleri korkutmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve ve ona tabi olan davetçiler de müşrikleri bunlarla korkutmasını emretmiştir. Hem müşrikleri hem de Müslümanları. Niye? Ayette ne, de, ne demişti? اَنْ deme اَوْ akkar. Hem öne geçenler için korkutmadır. Yani Peygamber ve peygamberin beraberindeki müminler için bir korkutmadır. Ayyete akha. Bir de onlara tabi olmayıp geride kalan kafir, fasık diğer insanlar onların hepsi de bunun içerisindedir. İki tayfeye de korkutmadır diyor Allah azze ve celle subhanahu ve taala. Ve en son okuduğu ayette ne diyor? Kullu nefsin bima kesebt rahina. Her nefis de kazandığının rehinidir kıyamet günü. Her nefis kazandığının rehinidir eliyle yarın ahirete ne sunduysa o rehin olacak. İyi amelse o onun boynunda sırtında ona övgü olacak onun rehine olacak. Nasıl olacak? Ee, güzel amel nasıl muamele eder rehinine? Güzel muamele eder. Öyle değil mi? Kötü amelde sahibine kötü muamele eder. Nitekim bununla alakalı birçok hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ölü öldüğü zaman kabrinde ona zinası ondan sonra yediği haram Yaptığı haramlar, içtiği içki gibi benzer haramlar bunlar böyle akrep yılan şeklinde ona gelecek ve ona azap olacak bu şekilde kabirde. Aynı şekilde de güzel amel de nur olacak kabirde ona. E onu koruyacak. O onun rehini, o da onun rehini. Allah diyor herkes kazandığının rehini olacak kıyamet günü. İlla ashabel yemin. Ama şunlar müstesna ki yemin ashabı. Yemin yani kitabını sağından alanlar demiş bir takım ulama, bir bir takım müfessir demiş ki bunlar kurtulan herkezdir demişler, cennete girip cehennemden çıkacak olan bütün Müslümanları kapsamaktadır. Allah en doğrusunu bilendir. Fi cennetin yetese elun, onlar cennetlerdedir ve birbirlerine sorarlar. Neyi sorarlar ya Rabbi o cennettekiler? E, pardon. Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine sorarlar. Anil <gülüyor> mücrimin. Günahkarlardan sorarlar. O dünyadayken arkadaşları vardı. Günahkar, isyankar, Allah'a karşı bağıyor olan. Mesela سَلَكَكُمْ fi سَقَرْ Bir de Allah gözlerinden perdeyi kaldırdı. Araf suresinde anlattığı gibi bir bakıyorlar ki o dünyadaki dostları var ya onlar ateşin ortasında hemen secdeye kapanıyorlar. Ya Rabbi senin fazlanın olmasaydı az kalsın beni de saptıracaktı bu zındık. Secdeye kapanıyor. Cennetlikler nimetin içerisindeki ya dünyada birileri vardı diye hatırlıyor, soruyorlar. Allah hemen perdeyi kaldırıyor. Oldukları yeri gösteriyor. مَا fi sakar, Sakar cehennemin bir adıdır. Sizi cehenneme götüren nedir? Sizi cehenneme vardıran şey nedir? قَالُوا لَمْنَكُوا مِنَ الْمُسَلِّينَ Dediler ki biz namaz kılmaz idik. Dediler ki biz namaz kılmaz idik. İşte namazı terk edenin tekfiri burada söz konusu. Gündeme geliyor. Ee, namazı terk eden İslam devletinde öldürülüyor. Orası açık. Hani bu öldürülmek tıpkı bir Müslüman zina yaptığında taşlanır, öldürülür ya. Böyle günahkar bir ölüm mü yoksa mürtet kafir gibi küfür üzere bir ölüm mü? Alimler bunun ihtilafını konuşmuşlar. Ama hepsi demişler ki namazı terk eden öldürülür. Ebu Hanife sadece sopa vurulur demiş. O da adamı zaten hapsediyor. Namaz kılana kadar sopalıyor. O adam ölecek o kadar sopadan zaten. İmam Şafi üç gün müddet veriyor. Üç gün diyor mühlet verilir. Tövbeye çağrılır. İmam Ahmet bin Hanbel de aynı şekilde. E, Tabi İmam Şafi hadden öldürülür diyor. Tıpkı rejim şeyinde olduğu gibi. Taşlama olayında olduğu gibi. İmam Ahmet bin Hanbel de kafir olarak ölür diyor. Doğru görüş kafir olarak ölmesidir. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam sahih müslimde rivayet eden hadiste şöyle ifade ediyor. Leyse beynel abdi ve beynel kufri illa terkissaleh. Kişiyle kafirlik arasında namazın terki vardır diyor. Namazı terk eden küfretmiştir. Dolayısıyla bu ayete de dikkat edilirse namazı terk edenlerin kafirliği vardır. Mâ selaqakum fî sakar. Sizi cehenneme götüren nedir? Kalu lem nakun minal dediler ki biz namaz kılanlardan değildik. Sebep birçok sebep var. Bir tanesi bu. Vakunna nukezibu biyawmiddin. Din gününü de biz yalanlardık. Tabii bu yalanlamanın keyfiyeti değişebilir. İnsan ateistler gibi hiç dirilmeyeceğini inkar ederek din gününü yalanlayabilir. İnsan Allah azze ve celle ve subhanahu ve taala'nın e, küfürdür, şirktir dediği şeyleri yaparak da din gününü yalanlayabilir. İkisi de yalanlamadır. Allah burada umum ifade kullanmıştı Demiştir ki e, kafirlerin sözünü naklederek e, biz yalanlayanlardan, din gününü yalanlayanlardan edik. Hatta ateynel yakın. Ta ki bize yakın geldi. Alimler icmayla burada gelen yakının ölüm olduğunu söylüyorlar. Çünkü Allah Sübhanehu ve taala peygamber diyor ki وَعْبُدْ Hatta حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ Sana yakin gelene kadar sen Rabbine ibadet et. Yakin bu ve diğer nasla ölüm, ecel olarak ifade edilmiş. Niye? Bakın ilmin mertebeleri vardır. Bir, bilirsiniz ki size birileri söylemiştir, bir bilgi getirmiştir ki uzayda Boşluk var. Ve uzayda hava soğuk. Eksi 275 derece mi ne öyle bir şey. Atmosferin dışı o kadar soğuk. Siz oraya, bu sizde bir bilgidir. İlimdir bu. Bilmektir bu. Siz oraya çıkarsınız, oranın soğuğunu görür, müşahede edersiniz. Artık sizde yakın olur bu. Şek şüphe yok, gözünde görmüşsün, yakın artık yani. Ölüm de... İnsanların bildikleri cennet cehennem ahiret bilgilerinin gözle görülmüş halidir ve yak